Auzubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hadana lihaaza ve ma kunna lehtediya lella en hadana Allah ve maudi'u ve'tisami illa billah. Nekadizaa'at rusul rabbina bil-haqq. Allahumme salli ve sellem ve barik ala sayyidina ve nabiyyina Muhammed ve ala ali sayyidina ve nabiyyina Muhammed. Güzeller güzeli güzel mevlamın güzeller güzeli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 Sahibimiz, müminlerin yegane dostu Allah'ımıza sığınarak Onlar adına yardım ve imdat istemeliyiz Kuluna, anne babanın yavrucuğuna Şefkatinden trilyonlarca kat şefkatli ve merhametli olan Sevgilimiz, sahibimiz ve yegane dostumuz Allah'ımız İmtihanımızı kolaylaştır Sevgililerimiz, mümin kardeşlerimizi bağışla Onları koru Onlara merhamet et, kafirin zulmünden koru. Mümkünse hadisminle isminle hidayet, değilse kahhar isminle felaket gönder ki, Gazze o zalim kafirler için bir muhassar vadis olsun. Yani fil odusunun helak olduğu vadi gibi olsun orası ve ebabileyimsi o genç kardeşlerimin ellerindeki taşlar en güçlü silahlar olsun. Eleyse Allah bir kâfina abd. Allah kullanan kâfı horak etmez mi? Hasbunallah ve vekil diyoruz. Allah'ım sen en güzel dostsun, bize yetersin, bize vekilsin. Bekafa billahi vekil. Vekil olarak da Allah yeter. bu gibi manevi dualarla medet istemeliyiz. Manevi olan bu gayretler haricinde maddi olarak da Oraya acilen yardım hizmetleri götüren yardım kuruluşlarına para yardımları yapmalıyız. Şunu unutmamamız lazım. İmanın en alt seviyesi Allah için sevmek ve Allah için sevgisizlik beslemektir. Ne mutlu kardeşlerinin derdini dert edinene. Allah olunca yar, her yer dar olsa ne yazar. Allah'ım kardeşlerimizi korusun. Kardeşlerimizi bağışlasın, kardeşlerimize şefkatli bulunsun, onların başta bombalar üzerlerine yağan yağmurlardan korusun. Allah her şeyi gücü kuvvet edendir, kardeşlerimize güç kuvvet versin, ilim ihsan eylesin, kendilerini savunabilecekleri fikirler ihsan eylesin, kendilerini muvaffakiyet ihsan eylesin. Yeterince Uhud yaşadık, Rabbim bizlere bedileri tekrardan yaşatsın. Mekke'nin fetihlerini yaşatsın, hayberleri yaşatsın, uhutlar yaşanmasın artık. Allah'ım, duası katında, dualarımızı kabul ele. Anne baba çocuğuna kıyamaz, anne babaya bu şefkati sevgi veren sensin, kardeşlerimizi koru, merhamet et, bağışla. Nemrut'u bir küçücük sinekle helak eden, mahveden sensin. Musa'yı koruyup da firavun ve ordusunu ve avanasını yok eden boğan sensin ya Rabbi. Efendiledikten diledikten sonra ateşler gül bahçesi olur. Kardeşlerim gül bahçesi olsun. Bir tanesinin saçına rüzgar bile esmesin ya Rabbi. Amin, amin, amin. Evet sevgili dostlar, İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. Bir yerde İslam yoksa orası şer mekanıdır. Bir insanda İslam yoksa o şer insanıdır. Her anken İslam kötülük, cereyan edebilir. Bir toplum İslamsızsa o toplumda her türlü kötülük, yanlışlık, zulüm, ihanet, her türlü aklınıza gelecek çirkinliğin gerçekleşmesi söz konusudur. Filistin, İsrail'in kurulmasından bugüne bir kerecik bile gülemeyen ve belki bir anlık nefes alacak derecede bir rahatlık bile hissedemeyecek kadar sıkıntılar çeken Filistin, işte Müslümanların elindeyken Kudüs, o bölge Müslümanların elindeyken gerçekten çok huzurlu insanların gıpta ettikleri her dilden inançtan, düzümreden sınıftan insanların rahatlıkla gidip seyahat edebildikleri, kalabildikleri yaşayabildikleri yerlerdi. Zaten Hz. Adem aleyhisselamdan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun zamanında bugüne kadar İslamiyeti yaşamak ve yaşatmak adına hayatlarının merkezine Allah'a almış olan devletler, milletler her alanda işte en batıda Endülüs'ten işte en doğuya işte aklınıza gelebilecek bütün işte Endonezya'ydı vesairdi. Buradaki bütün İslam zihniyetini merkez almış. Allah merkezi hayat projesini. Dini kendilerine değil kendilerini din üzerine enteksi etmiş, ayarlamış, programlamış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayat rız stratejisi üzerine bir hayat programı dizayn etmiş. Ülkelerin, devletlerin, milletlerin. Dondukları ortamların bir cennet bahçesi olduğu hep tarihin şahitliğiyle günümüze cereyan ediyor ta Hz. Adem'den bugüne. Maalesef İslam'ı yaşayamayan, İslam'dan bir şekilde kopmuş, koparılmış, uzak durmuş toplumların, milletlerin, coğrafi bölgelerin sürekli zulümden, sürekli kandan, sürekli ölümlerden kurtulamadığını görüyoruz. Aslında Filistin ve özellikle de Filistin'in kalbi olan Kudüs, yine güneyindeki Gazze, İslam tarihinin başından bu yana Müslümanlar için kutsal olan bölgeler, o bölgeler. Müslümanların Filistin'i kutsal olarak görmeleri ise, bölgeye barış ve huzur getirmelerine vesile olmuş. Hristiyanların ve Yahudilerin yaptıkları gibi olmamış hiçbir zaman. Yahudiler kendilerine gönderilen Peygamber İsa Aleyhisselam'ı inkar etmişler ve Filistin'den büyük belalara maruz kılarak sürülmüşlerdi. Hz. İsa'nın yolunu izlediğini söyleyen Hristiyanlarsa, zamanla onun getirdiğini çarptırarak farklı bir din kurmuşlar. Bunun ardından Allah subhanahu ve teala tüm insanlığa kendi dinini öğretmek üzere, Hz. Adem ile başlayan İslam dinini kemal ve olgunluğa erdirmek, tamamlamak, ikmal etmek üzere, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiş ve ona da Kur'an-ı Kerim'i vahyederek, bütün kutsal kitapların mesajını, bütün peygamberlerin davasını güncellemişti. Kudüs'ü Müslümanlar için kutsal yapan temel sebeplerden bir tanesi de belki ilk kıblenin Kudüs olması konusu. Mescide Haram'dan, Kabe'den önce Müslümanının kıblesinin Mescide Aksa oluşu. Yani Mekke'den önce bunun oluşu. Ama dikkat ettiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Kudüs ilk defa Hazreti Ömer radıyallahu an tarafından fethedilmişti. Hazreti Ömer orayı fethettiği zaman herkes hakkıyla bir adalet yani ondan önce bulunan Yahudilerin, Hristiyanlar Hristiyanların Yahudileri yaptıkları gibi kanlı zulmün, toplu katliamların, genel işkencelerin yapılacağını beklerlerken Hazreti Ömer radıyallahu'nun o sonsuz hoşgörüsünü Kendilerine gelen haberlerde neydi? Hz. Ömer Celalli, Hz. Ömer kıl kadar adaletten ayrılmayan, bu yüzden kim kime zulmetmişse karşılığına çok sert şekilde veren olarak haber kendilerine geldikleri için Hz. Ömer'in gelişinden çok çekiniyorlardı. Hz. Ömer geldiyse biz şimdi perişan oluruz, biz şöyle oluruz, biz böyle oluruz diye hepsi korkuyorlardı. Birbirlerine yaptıklarının kendilerinin başına geleceklerini zannediyorlardı. Ama Hz. Ömer Kudüs'ün fethini gerçekten de Peygamberinin mekîfeti gibi gerçekleştirmiştir. Gerek o, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan onun izinden giden 120 bin küşür sahibinin gerçekleştirmiş oldukları gibi. Çünkü onlar hepsinin kaynağını, bütün o yaşam tarzlarının kaynağını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan alıvermişlerdi. Evet sevgili dostlar, Halife Hz. Ömer radiyallahu anh e beyaz bir devenin üzerine girmişti. Yanında Yunan yöneticisi vardı kentin, başrahip. Sopronius. Halife kendisinin öncelikle tapınak tepesine çıkarılmasını, Süleyman Mabedi'nin yerine götürülen yere götürülmesini istemişlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Subhanenleze esra bi amdihi minel mescidil haram ile mescidil aksa lezi buyurulan ayetteki gibi Peygamberimizin miraç mucizesini gerçekleştirmiş olduğu mescid-i aksa'ya olduğu bölümü görmek istemişler. Oraya girmişler. Oradaki ibretli müşahedelerinin ardından... Çıkışlarında bulunan Kutsal Mezar Kilisesi'ne gitmişlerdi. Namaz vakti girdiği için Hz. Ömer namaz kılmak istiyordu. Ama ne var ki Hz. Ömer orada bulunan kilisede namaz kılmaktan vazgeçmişti. Çünkü diyordu ki benden sonra Müslümanlar sizin bu kilisenizi Halife Ömer burada namaz kıldı diye yıkıp camiye çevirmek isterler düşüncesiyle orada namaz kılmayacak çıkışında şu anda da karşısında bulunan Ömer Camii'nin olduğu yerde namaz kılacaktı. Hazreti Ömer fethettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi gönülleri fethediyordu. Sadece onun yaptığı gibi değil. Neticede ondan sonra yine aradan geçen yıllar sonra Hazreti Ömer'den sonra zaten 11. yüzyılın sonuna kadar bu barış, bu güzellik bu huzur sürekli devam etmişti. Ne var ki 11. yüzyılın sonlarından sonra haçlılar gelmişler. Bir vahşet koparmışlar. Papa 2. Urban'ın yapmış olduğu çağrı ile toplanmışlar. Kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak ve asıl olarak da doğunun efsanevi hazinelerine zenginliğine ulaşmak üzere 100 binin üzerinde insan Avrupa'nın dört 4.000 yanından toplanarak filistine yola çıkmıştı ve orada bulunan 5 hafta süren kuşatmanın ardından şehir düşünce kente girdiklerinde eşine az rastlanan bugün yaptıkları gibi her zaman yaptıkları gibi kafirin İslam dışı olan kalbinde imanın emaresini taşımayan Toplumların, milletlerin, insanların yaptığını yapmışlar ve eşine az rastlanır bir vahşet gerçekleştirmişler, şehirdeki tüm Müslümanları ve Yahudileri kırıştan geçirmişlerdi. Hatta bir tarihçinin ifadesiyle buldukları tüm Arapları ve Türkleri öldürüyorlardı, erkek kadın hepsini katletmişlerdi çocuk, kadın, yaşlı ihtiyaç, kim varsa öldürmüşlerdi. Bunları eski tarih kitaplarında bu yaptıkları katliamları övünerek anlattıklarında şahit olduğunuzda, Gerçekten de buradaki Gaflet'in o ani Kur'an'ın ifadesiyle karanlıktan aydınlığa çıkmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayabiliyorsunuz. Haçlı ordusu iki gün içerisinde yaklaşık 40 bin Müslüman'ı üst üste cesetlere atılarak şehit etmişlerdi, hepsini vahşice. Filistin Haz Demirdan bu yana süren barışı, huzuru korkunç katliamlarla son ermişti. Barbar Haçlı ordusu Kudüs'ü kendisine başkent yapmıştı. Ve sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurmuştu. Ancak Filistin'e vahşet getiren Haçlıların ömrü uzun olmadı, olmayacaktı. Çünkü zulüm ne demişlerdir her zaman? Zulüm payidar olmaz, zulüm asla uzun sürmez. Daha eskiden sürmediği gibi, o zaman da sürmediği gibi, bugün de sürmeyeceği gibi. Orta tüm Müslüman emirliklerini birleştiren Selahaddin Eyyubi, Allah kendisinden razı olsun, 1187'de Hıttin Savaşı'nda Tüm Haçlı ordusunu bozgun uğratmıştı Allah'ın izniyle. Savaşın ardından Haçlı ordusunun iki kumandanını Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna çıkardılar. Selahaddin Eyyub'i daha önce Müslümanlara karşı uyguladığı korkunç vahşetlerle ünlenmiş, komutanı idam ettirmiş, ancak aynı suçları işlemiş olan diğerini serbest bırakmıştı. Filistin toprakları bir kez daha adaletin ne olduğunu görmüşlerdi. Selahaddin Eyyub'i girdiği zaman Kudüs'e, kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kimseye, Kendilerine kılıç çeken, kendilerine ok atan, kendilerinin karşında duran kişiler haricinde Teslim olanlar dahil hiç kimseye kesinlikle bir zulüm, bir haksızlık, bir cinayet söz konusu olmadan yine rehberleri Hazreti Ömer gibi, onun da rehberi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi gönülleri fethederek girmişlerdi Kudüs'e. 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi ve o mübarek iman eden insanlardan oluşan ordusu Kudüs'e Fatihler olarak girmişlerdi. Gelecekteki 800 yıl boyunca şehir bir Müslüman kenti olacaktı. Selahaddin yubi katliam yapmamak üzere önceden Hristiyanlara verdiği sözü tutmuş ve şehri yüksek İslami prensiplere göre almıştı. Kur'an'da emredilmiş olduğu gibi şiddetten kaçınmıştı. 1099 yılındaki katliamların üçünü almaya kalkmadı. Tek bir Hristiyan öldürmedi. Hiçbir yağma yapılmadı. Esirleri serbest bırakmak için istenen fidyeler ise son derece düşük tutulmuştu. Kur'an'da emredildiği gibi esirlerin çoğunu da hiçbir fidye almadan serbest bırakmıştı. Hep evet, bahsettiğimiz gibi, Selahattin Eyübi de merhametli davranmış ve kendi öz komutanlarından, öz liderlerinden bile o toplulukları şefkatli kavramıştı. Kudüs'ten sonra Filistin'in diğer şehirlerinin de haçlıların vahşeti ve Müslümanların adaleti sürdü. İngiliz tarihinde büyük bir kahraman gibi tanıtılan Kral Richard, 1191 yılında Akra Kalesi'nde aralarında pek çok kadın ve çocuğun da yer aldığı 3000 Müslümanı katletmişti, şehit etmişti. Müslümanlar bu vahşetlere şahit olmalarına rağmen hiçbir zaman aynı yöntemlere başvurmadılar. Maide Süresi'nde buyurulduğu gibi, Bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin hükmü uyarınca hiçbir zaman masum sivillere karşı şiddet uygulamadılar. Mağlup ettikleri haçlı ordusuna karşı gereksiz şiddet kullanmadılar. Haçlıların vahşeti ve gelen Müslüman adaleti tarihi bir gerçeği yine ortaya göstermişti. Filistin'de farklı inançlar ra, bir arada yaşama şansı veren adil bir yönetim, ancak İslam'ın prensiplerine göre kurulan bir yönetim olabilirdi. Bu gerçek, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 700 yıl boyunca özellikle de Osmanlı döneminde ispatlanmaya devam etmişti. 1514 yılında Cennet mekan Yavuz Sultan Selim'in Kudüs ve civarını fethiyle birlikte, Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başlamıştı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi, Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını sağlayacaktı. Kur'an'da ehli kitap olarak tanımlanan Hristiyanlar, Yahudiler Osmanlı topraklarında bu hoşgörü ve güvenliği buluyorlardı. Çünkü Osmanlı'nın temelinde İslam medeniyeti modeli söz konusuydu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de yerleştirmiş olduğu, sistemleştirmiş olduğu, uygulamış olduğu ve mirasen halifelerine bırakmış olduğu İslam Devleti sistemini, İslam Devleti prensibini, projesini uyguluyordu. Ve bununla beraber İslam Devleti'nin olmasına karşın tebaasını, halkını zorla İslamlaştırmak gibi bir amacı da hiçbir zaman Osmanlı sahip olmamıştı. Aksine devletin içerisinde gayrimüslimlere de güvenlik ve huzur sağlamayı, onlara da adaletli ve İslam idaresinden razı olacakları şekilde yönetilmeyi hedeflediği için herkes memnun oluyordu. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı, baskıcı, müsamahasız, hoşgörüsüz, zorba bir yönetim anlayışına sahipti. İspanya Krallığı İber Yarımadası'nda Müslümanların ve Yahudilerin varlığını tahammül edememiş ve her iki topluma karşı büyük vahşet uygulamıştı. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi oldukları için yapılan baskılar da hepinizin malumudur. Hatta kim Yahudiler zaman zaman toplu katliamlara hedef alıyorlardı. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammül edemiyorlardı. Katolikler, Protestanları, Onlar Ortodoksları hep birbirleri savaşlar sürüyorlardı. 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa hep bu şekilde kan güdüne çevrilmişti. Avrupa'daki bu 30 yıl savaşları temelde Katolik, protestan mezhebindeki Hristiyanların çatışmasının bir sonucuydu bu savaş sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye dönmüştü sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun 3'te biri yok olmuştu yine aynı şekilde 700 küsür sene bugün deyimi İspanya'da o zaman da Endülüs İslam İmparatorluğu'nda İslam Devleti'ni kafirler tarafından kuşlatılıp Haşa seferleriyle katliamlar uğramasından sonra bir tane bile Müslüman kalmamış düşünebiliyor musunuz? O zamanki padişah Kanuni Sultan Süleyman olarak hatırlıyorum. Kendisine gelen şikayetleri, Endülüs'teki Müslümanların Osmanlı padişahına yazdıkları mektuplar vardı. Hatta bunu da çeşitli yayın evlerinden okuyabilirsiniz ki tavsiye ederim. Endülüs'ten Osmanlı'ya diye bir kitapçıkta toplanmıştır. Orada işte Osmanlı padişahına lütfen geliniz, İşte buradaki bizi yapılan bu zulmü görünüz, bizi zorla dinimizden çeviriyorlar filan diye aktarıyorlar. Ve Osmanlı'da bir elçiler gönderiyor tabii ki Endülüs'e. Elçiler de bakıyorlar, söylüyorlar işte siz buradakileri zorla Müslümanlıktan çeviriyorlar mısınız? Zorla Hristiyan yapıyor musunuz? Ama biliyorsunuz İslam'daki Müslümanlar, bütün Müslümanlar en çok münafıklardan çekmiştir. Elçilerin önüne münafıklar getiriliyor. Hayır biz kendi isteğimize geçeceğiz diyorlar. Bunun üzerine elçiler orada hiddetlenerek soruyorlar. Siz geçebilirsiniz. 10 kişi geçebilir. Filancı şehir geçebilir. Bin kişi geçebilir, bütün halk komple mi geçti diye sorunca orada soğuk bir ortam sebep oluyor. Yani bunun gibi zorlu, cebren yapılan bir işlem hiçbir zaman olmamıştır. Hz. Ömer'in, Selahittin Eyyubi'nin, Osmanlı padişahlarının ve daha nice Müslüman hükümdarın, bugün Batılılar tarafından da kabul ve takdir edilen bir hoşgörü, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemelerinin kaynağı, Allah'ın Kur'an'daki emirlerine olan sadakatleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatlarına olan bağlılıklarıydı. Şimdi ibadetlerinden bile peygamberimizi çıkarmaya çalışan, işte hadislere gerek var mı diyen gafil zihniyetin sözlerini çürüten bu kuralları, tüm hayatlarında sünnetin uygulanması gerçeğiyle dünyada da cennet hayatının yaşanabileceğinin yegane ispatıydı. İslami yönetim anlayışının temelini oluşturan bu emirlerin ifadeleri, o kadar genişti ki bunlara da tabi ki ancak objektif olarak Kur'an ayetlerine ve ayetlerin yegane tefsir olan Peygamberimizin uygulamalarına bakan bir insan algılayıp anlayabilir. Bir devleti İslam merkezli hayat projesinin kendi merkezlerine geçiren bir devleti iyileştiren, daha doğrusu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine projesine yönlendirecek birkaç ayeti yine ben isterseniz Huzurlarınıza sizlere arz etmiş olayım misal Nisa suresi 8 ayete bakalım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline yani görevleri sahiplerine ehli olana teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah her şeyi işitendir ve unutmayın her şeyi görendir. Yine Nisa suresi 135. ayete bakalım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse, adaletten dönüp heva ve heveslerinize, tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, Sözü gebeler ya da yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yine Mütehine suresi 8. ayetten bir örnek verelim. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever buyuruyor. Yine bir örnekte Hücürat Suresi 9. Ayetten Balaşalım. Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer sonunda Allah'ın emrini kabul edip dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve her konuda adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları Sever buyuruyor. Buradaki kurallar gerçekten de insanların çoğu için geçerli. Çünkü bu çoğunluk ahlakını kendi üzerindeki toplumsal yaptırımlara göre belirliyor. Bir başka deyişle, toplumun kınamamasından veya cezalandırmamasından korktuğu için ahlaksızlıklardan veya suçlardan geri durur. İktidar ise onlara güç sağlar ve toplumun yaptırımını azaltır. Onun sonucunda da, Dejenere olur, yani ahlaktan kolayca taviz verir hale gelirler, sistem ayak uydurmak için. Eğer ellerinde mutlak bir güç varsa, yani bir ülkenin hakimi olurlarsa, kibirlerini tatmin etmek için her yolu deneyebilirler. Bu dejenerasyon kuralını geçerli olarak kabul etmeyen tek insan modeli, Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'tan korkup sakınan ve onun rızası için dine sarılan insanlardır. Allah'a ahlakları topluma bağlı olmadığı için en mutlak iktidar dahi onları etkilemez. Haşr suresi 41. ayette onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dost doğru namazını kılar, zekatı verirler. iyiliği emreder, yönlendirir, kötülükten sakındırıp yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah, Allah Teala Kur'an'da bu ideal hükümdar modelini mesela şimdiki Siyonist İsrail'in biz Davudu takip ediyoruz diye ortaya atmış oldukları Davud Aleyhisselam örnek sunalım. Onun kendisinden hüküm sormaya gelen insanlar arasında hükmederken dahi bir yandan büyük bir teslimiyet ve boyun eğicilik içinde Allah'a dua edip yalvarmasını saat süresi 24. ayet timisal görebiliyoruz. İslam tarihinin adaletli, müşfik Mütevazi ve olgun hükümdarlarla dolu olması Allah'ın Müslümanlara Kur'an'da öğrettiği bu ahlaktan kaynaklanıyor. Müslüman bir yönetici Allah'a karşı sorumluluğunu hissettiği için kendisine verilen hiçbir imkan ve iktidar onu dejenere etmez, şımartmaz, kibirlendirip zalimleştirmez, yoldan istikametten saptırmaz, hakikatten çevirtirmez, karanlığa ışık delirttirmez, ışığa karanlık delirttirmez. Mevlana'nın sözü vardır ya. Güneş üflemekle sönmez, çok affedersiniz, deniz köpeğin salyasıyla kirlenmez, bu bilinçle hareket eder. Elbette İslam tarihinde de İslam ahlakından uzaklaşarak dereceleri olmuş, yöneticiler olmuştur. Ama bunlar hem sayısı hem de etkisi sınırlı olan insanlardır. Sonuçta son 2000 yıldır dünyaya adaletli, hoşgörülü bir yönetim tarzı sunan inanç sistem İslam'dır. Hz. Adem Aleyhisselam'dan başlayayım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ve bugüne kadar süren tüm huzurlu, adaletli, devlet ve millet sistemine baktığımız zaman hepsinin altında İslam'ı görüyoruz. Vahiy ile desteklenmiş peygamberlerin hayatlarına tabi olmayı görüyoruz. Bugüne kadar pek çok farklı inanç, kültür ve düşüncenin etkisini yaşamış Filistin toprakları, İslam'ın adil ve hoşgörülü yönetiminin adeta bir sergi alanı olmuş. Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin ve Osmanlı padişahlarının yönetimi gayrimüslimleri dahi razı ve mutlu edecek şekilde olmuş. Filistin ve Kudüs'teki bu adil yönetim 20. yüzyıla kadar devam etmiş. Ancak bölgenin 1917 Müslüman hakimiyetinden çıkmasından sonra karmaşa, savaş, terör, katliam başlamış. Osmanlı dönemi Orta Doğu topraklarına huzur, bolluk, refah getirmiş. Tüm inançtan insanların merkezi konumundaki Kudüs, Özellikle Hristiyan ve Yahudilerin de yönelmesi açısından tarih boyunca en uzun istikrarlı dönemini Osmanlılar zamanında yaşamış. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar içinde bulunan tüm mezheplerle birlikte kendi inançları doğrultusunda diledikleri gibi ibaretlerin yerine getirme fırsatı bulmuşlar. Kendi örf ve adetlerini yaşamışlar. Bunun nedeni de Osmanlı'nın ele geçirdiği bölgelere tirlik düzenlik, nizam adalet barış, refah, hoşgörü, huzur, saadet getirmiş olmaları ve bunu da yerine getirirken bunu ilahi bir sorumluluk saymaları. Peygamber aleyhissalatü vesselamın kendilerine vekaleten, ilafeten bırakmış oldukları bir görev kendilerine addetmiş olmaları. Orta Doğu'nun tekrardan insancıl olabilmesi için evrensel insan değerleri yani aslında o İslam'ın değerleridir de işte tüm dünya buna Klasik olarak evrensel insancıl ifadesi verirler. Olabilmesi için Yahudilerin Siyonist ideolojiyi terk etmeleri ve sadece Yahudilere ait bir Filistin ya da sadece Yahudilere ait bir dünya hevesinden, hevasından, rüyasından, rüya bile denilmez de vazgeçip toplumlarla beraber yaşama arzusunu kabul etmeleri gerekir. Bunu da çevrede bulunan bütün komşu ülkelerinde desteklemeleri gerekir. Osmanlı millet sisteminin yeniden hayata geçirilmesini getirmek gerekir bir örnek proje olarak. Bu yeniden kurulacak olan sistemde refahı, huzuru, barış ortamını yeniden yakalamak mümkün olacaktır. Bahsettiğimiz gibi İslamsız insan, ortam, toplum, millet şer kaynağıdır ve şerrin, bataklığın merkezidir. Ve bataklık maalesef sadece kendini kirletmez, çevrede de kokular yağar, çevreyi de kirletir. İşte bugün zamanımızda görmekte olduğumuz gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı götürdüğü her yerde, İslam'ın getirildiği her yerde, berraklığı berraklığıyla temizlenen her toprağı gördüğümüzde bunları müşahede etmiyor muyuz? Bu örnek modeli takip edenler de götürdükleri her yere bu şekilde rahmet götürürler. Peygamberimiz Medine'yi teşrif etmeden önce Medine'de ne vardı? Kan davası vardı. Kardeşler birbirlerini vuruyorlardı. Hırsızlık vardı. Haksızlık vardı. Zulüm vardı. Cinayet vardı. Yalancılık vardı. Hiyanet vardı. Vefasızlık vardı. Delalet vardı. Gaflet vardı. Hiyanet vardı. Anne baba evladına, evlad anne babasına güvenmiyor. Böyle bir düzensizlik, böyle bir sosyal facia söz konusuydu. Ama ilim, rahmet ve aşk medeniyeti Mübarek Din İslam'ın Medine'ye gelmesiyle Yesrib, Medine olmuştu, medeniyeti bulmuştu ve münevver olmuştu böylece. Medine, İslam ile medeniyeti erince nurlanmıştı, nurlu şehir olmuştu. Aynı sonradan Mekke'nin olduğu gibi, sonradan Kudüs'ün olduğu gibi, kulun bittiğim dediği yerde... Allah'ın yetim kulum buyurduğunu ifade ettiğimiz noktede olduğu gibi inşallah Rabbim tevekkülümüze merhamet ederek bu mücadeleden de muvaffakiyet ihsan edecektir. Ne buyurlar ayeti Daralmayın, bunalmayın. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Biz de inanıyoruz ve tevekkül gösteriyoruz. Çünkü tevekkül İslami mücadelenin ve Allah'a olan imanın temel unsuru. Merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbimiz, sahibimiz, Allah'ımız birçok ayette müminlerin yalnızca Allah'a dayanması ona tevekkül etmesi gerektiğini buyuruyor. İslami mücadelenin içinde bulunduğu şartlar her ne şart ve durumda olursa olsun imkan ya da imkansızlıklar ne vaziyette olursa olsun eğer müminler halis bir kalple Yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların bilinenin ve bilinmeyenin görünenin ve görünmeyenin her şeyin ama her şeyin yaratıcısı haliki ve sahibi Allah'a tevekkül etmiyorsa o mücadelenin sağlıklı bir sonucu ulaşması mümkün değildir. Zira tevekkül eden bir kalbin mükafatı iç huzura kavuşmak ve Allah'ın yardımına mahsur olmaktır, kavuşabilmektir. Mücadelenin zaferi ulaşması ise ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <gülüyor> Güç ve kuvvet ancak Allah'ın iledir, Allah'a iledir. Başarı ve muvaffakiyet ondan Hüküm ona aittir. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi vallahu galibun ala emri. Allah emrinde galip olandır. Bir mücadelenin sonunu, seyrini, akıbetini belirleyen sayısız dünyevi etkenler mevcut. İnsan olduysa bu etkenlerin hepsini toptan kuşatmaktan aciz, gücü yetmez, sınırlı. Aslına bakılırsa insan bu etkenlerin bir tanesini bile zaman ve mekan açısından tamamen kendi kontrolü altına alamıyor ve alamaz da. Çünkü insan kendini bile bu anlamda kuşatamamaktadır. Hükmü altına alamamaktadır, sınırlıdır. Korkmaması gerektiğini bildiği halde korkabilir, üzülmemesi gerektiğini bildiği halde üzülebilir. Zihnine söz geçirebilse, kalbine de söz geçirebilir. Ama bazen zihnine de söz geçiremez. Zihnine söz geçirse, kalbine söz geçiremez. Kalbine söz geçirse, zihnine söz geçiremez. İnsanın içiyle ilgili bu acziyeti, mücadelenin gidişatını, akıbetini etkileyen önemli bir unsur ve bu zafiyetin tek ilacı tevekkül. Allah kişinin kalbiyle kendi arasındadır. Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere davet edildiğiniz, çağrıldığınız zaman... Allah ve Resulüne uyun ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzuruna toplanacaksınız. Büyürülüyor ya ayette, yüreklere genişlik veren Allah'tır. O zamanın süper gücü, firavuna giderken Musa aleyhisselam ne diyordu? Rabbi rahli sadri, Rabbim yüreğime genişlik ver. Sıkıntı veren de odur çünkü. İnsan kendini güvende hissetmediği zaman korku, tedirginlik telaş, sıkıntı, ümitsizliğe kapılır. Kendini güvende hissetmesi ise kendine yönelen ve yönelebilecek olan tehlikeleri hem kontrol altında tutmasına hem de savuşturabilecek imkanları elinde bulundurmasına bağlıdır. Bu da belli bir ölçüde gerçekleştirilebilirse de genel itibarla imkan dahilinde değildir. İnsan sadece görebildiği veya akledebildiği tehlikelere karşı önlem alabilir. Ve tehlikeler çoğu zaman arkadan, yani tahmin etmediğimiz, ummadığımız yerden bizi bulur. Örneğin tefrika tehlikesine karşılık, Rabbimiz, müminlerin, ensarın, evs ve hazrecin kalplerini birleştirdiğini ve bunu yapabilmek için yeryüzünün bütün imkanlarının bile yetersiz olduğunu bildiriyor ayet-i kerimde. Ne buyuruyor? Allah diyor, Kur'an-ı Kerim'de, onların kalplerini birleştirdi. Sen, yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, Peygamberimize buyuruyor Rabbim, yine... Onların gönüllerini birleştiremezsin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir ve hakiki hikmet sahibidir. Her yaptığı işte mutlaka bir hikmet var. Diğer taraftan bizim önümüze gelen bir olay, bir nesne, bir olgu, sayısız sebeplerin birbirini takip etmesi sonucu karşımıza çıkar. Ve bizi etkileyen her olayın, her durumun, subjektif, objektif olmak üzere iki yönü var. Yani bizden kaynaklanan ve bizim dışımızda kaynaklanan. Bizden kaynaklanan yönün sebeplerini bizim oluşturabilmemize ve kontrol edebilmemize rağmen bizim dışımızda kaynaklanan yönün sebeplerini oluşturmak ve kontrol altında tutmak elimize değildir. Tarlamıza ektiğimiz ekinden verimli bir ürün elde edebilmemiz için bizim yapabileceğimiz iyi bir tohum seçmek, Zamanında ve düzenli olarak sulamak, gübrelemek vs. gibi işlerdir ki bunlar da gene genellikle bizim dışımızda olur. Seçerken işte altımızı doğru zannederiz olmayabilir, şöyle olur, böyle olur, İyi tutmayan tarlaya çevrilebilir gibi. Ancak yine de yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, güneşin doğması gibi etkenler bizim kontrolümüz altında değildir. Ancak ettiğimiz ürünün verimini etkilemektedir. Buradaki örnek hayatımızın bütün süreçlerini sosyal, siyasal... Toplumsal olarak hepsi böyle. Her olayın bir bizim etki edebildiğimiz yönü, bir de etkimiz dışında kalan yönü var. ne buyuruyor. Andolsin ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan elbette Allah'tır derler. De ki öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız onun verdiği zararı giderebilirler mi? Yahut. Allah bana bir rahmet, bir fayda, bir güzellik dilese, onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. Bu dünyada her şey, her olay, sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşiyor ya, Allah'ın yardımının, müminlerin üzerine ulaşmasının en temel sebeplerinden biri ve başı ise, müminlerin, ancak Allah'a dayanıp güvenmesi, ya kenar budyu söylerken tüm cüz ileriyle ona kul olduklarını, her şeyleriyle onu yönlendiklerini, ona bağlılıklarını ifade etmelerinden, ona tevekkül etmesinden kaynaklanıyor. Eğer bir hareket sadece kendi imkanlarına güveniyor ve bu imkanları esas olarak hesaplıyorsa, Allah'ın yardımından mahrum kalacaktır. Bu da bir hareketin gücünün kendi elindeki imkanlarla sınırlı olması anlamına gelir. Yani özetle, tevekkül, İslami mücadelede sonucu belirleyen en temel etkendir. İslami mücadele hangi güce ve imkana sahip olursa olsun, eğer tevekkülden yoksun bir rotaya sahipse, varacağı yer hüsran ve hizmet olacaktır. Tevekkül, gayba ilişkin kalbi bir amel. İşte tam bu da bu yüzden gaybi yardımın sebebini oluşturur. Beş kişi de olsa karşımızdaki beş bin kişilik orduya, Allah'ım biz sana tevekkül ettik. Sen dilersen ateşi gül bahçes edersin. Seni seviyoruz Allah'ım. Sana aşığız. Sana tapmışız. Sen bize yetersin deyip karşılaştığınızda Bedir'de peygamberini melekleriyle destekleyenin yine aynı şekilde destekleyeceğini görmüş ve göreceğiz. Karşılayacağız ve karşılaşacağız. Çünkü biz... Bir bilinmezle karşı karşıyayız ve düşmanla bizim sahip olduğumuz koşullar bizden yana gözükmemektedir. Buna rağmen biz görünen şartlara değil de görünmeze umudumuzu bağlarsak bu da gaybi güçlere karşı yanlış bir amer olacak. Bedir ve Huneyn günleri bu duruma ilişkin birbirine zıt iki örnek. Bedir'de düşman güçlü müminler güçsüzdü ve Allah'ın yardımıyla zafer müminlerin oldu. Huneyn'de ise müminler güçlü, düşman güçsüzdü ve koşulların müminlerin lehine olması zafere ulaşmak için yeterli olmadı. Hülasa, Allah'ın izniyle, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın bizlere bırakmış olduğu miras ile, hani Ebu Hureyre Radiyallahu anh, Peygamberimizin bedenen dünyalarını değiştirmesinin ardından hemen Medine pazarına çıkıp da, Ey eshab, ey ensar, ey muhacirin, toplanın Mescid-i Nebi'de Peygamberimizin mirası dağıtılıyor diye duğru yaptığında nasıl ki bütün herkes toplanmıştı. İçeri bir gittiler bir baktılar ki sahabelerin var içeride bir kısmı Kur'an okuyor, bir kısmı ilim mütalaa ediyor, kimisi okuyor, kimisi okutuyor, kimisi dinliyor, kimisi dinletiyor. Dediler ki Ebu Hureyre burada nerede miras biz miras göremiyoruz. İşte dedi Ebu Hureyre. Allah Resulü'nün hakiki mirası budur. İşte Allah Resulü'nün mirası budur demişti. Biz de Peygamberimizin bu mirası, yani Kur'an'ı, sünneti, ilim, rahmet ve aşkın medeniyeti, İslam'ı üzerimize aldığımız takdirde bugün bu Filistin yaşanmayacak. Çeçenistan yaşanmayacak, Irak yaşanmayacak, Keşmir yaşanmayacak. Bugün ülkemize dahi yaşadığımız sorunlar yaşanmayacak. Çünkü her şey İslam'ın cennet bahçesini yaşayacak süresindeki suresindeki ayete bürude gibi iman edenler dünyada huzurlu, mutlu, rahat bir hayat yaşarlar. Cennet hayatı. Ahirette de sonsuz saadet hayatını yaşarlar. Buyuruyor. Rabbim bizlere bu bilinç ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını alarak mücadelemize sabır ve sebat ile devam ederek Yusuf Aleyhisselam'ın duasına buyurduğu gibi son nefeste de bu inanç ve mücadeleyi taşıyıp imanlı birer mümin olarak kendisine kavuşabilmeyi bizlere lütfeylesin. Rabbim modern, dünya olarak ifade edilen milenyumlu yıllardaki gaflet asrından Allah Resulü'nün mirasına hicret edebilmeyi bizlere lütfetsin. Allah Resulü'nün mirası olan Kur'an'a, sünnetiye, ilme, rahmete hicret ederek zamanımızı, evimizi, Yuvamızı, mahallemizi, kasabamızı, şehrimizi, ülkemizi, milletimizi, ümmetimizi, tüm dünyayı, insanları, hayvanları, bütün canlıları kapsayacak şekilde cennet bahçesine çevirebilmeyi ihsan eylesin inşallah. Selam olsun nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine, günahların, gafletin, zulmün, cehaletin pençesinden, ilmin, rahmetin, aşkın, nurun, hidayetin merkezi Medine'ye. Hicret edebilenlere selam olsun. Her evet, sevgili dostlar dualarımızdasınız. Dualarımızda mutlaka hepimizin duasında bütün Müslüman kardeşlerimiz var ama özellikle Filistin'e ağırlık verelim. Kalbimizden gelecek bir duanın binleri yıkabileceğini de unutmayarak dualar edelim. Namazlarımızın arkasından dualarımız edelim. Maddi, manevi ne kadar imkanınız varsa yardımlarımızı ulaştırmaya çalışalım. Bütün çalışmalarıma www.atlansansoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Info at atlansansoy.com e-mailimize de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Selamun Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu.